Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Definelerle, madenler arasında ne fark var? Çok fark var. Mermere define denmez. Ama şöyle bir fark da var. Asıl söylemek istediğim o. Madenleri yeryüzünün altına, toprağın içerisine Cenab-ı Allah yerleştiriyor. Definelerini Allah'ın kulları yerleştiriyor. Asi olsun, mümin olsun, olmasın. Neti beşer eliyle yer altına yerleşene ne derler? Define ifadesi kullanırlar. Tarifi diyorsunuz şimdi. İnsan eliyle yer altına gömülen veya mağaralara saklanan kıymetli mallara denir. Kırk haramiler dolduğu gibi. Onlar mağaraya saklamış. Definelerin kısımları. Şimdi... Şimdi ilk önce ben bir anlatayım isterseniz. Sonra bunları not tutayım size. İlim ehliyette defineleri üç kısma ayırırlar. Birincisi nedir? Üzerinde cahiliye sembollerinin bulunduğu definelere denir. Yani buluyorsunuz hazineyi, üzerinde haç işareti var. Üzerinde firavunun damgası var. Veya belli bir firavunun veya Bizans kralının herhangi bir Roma kralının Şunun bunun bilinen ne ismi var. İsmi yazılı. Gayri İslami bir motif var. Veya Gayri İslami bir devletin adı var. Diyelim ki Yunan tanrıların bilmem işaretleri var. Bu nevi definelere biz ne diyoruz? Cahiliye definesi. Cahiliye hazinesi adını veriyoruz. Bir başka define buldunuz. Üzerinde hilal var. Üzerinde Besmele var. Üzerinde Muhammedur Resulullah var. Üzerinde belli bir halifenin adı var. Üzerinde Osmanlı Tuğrası var. Buna ne diyoruz? Biz Osmanlı İslami hazine diyoruz, ifadesini kullanıyoruz. Ama buna ne muamelesi yapıyoruz? Yetik mal muamelesi yapıyoruz. Yani bunun sahibi Müslümandı. Bu yitik mal muamelesi görür. Yitik bulunmuş mallara ne muamele yapılırsa buna da o muamele yapılır. Çünkü habi mal 10 yıl evvel 70, ha yüz yıl evvel 70. O mal kime aittir? Yaşıyorsa hayattaysa o şahsa aittir. Yaşamıyorsa işte kim gömdü? Yaşamıyorsa bu defineyi gömen insanın veya işte bulunan insanın mirasçılarına aittir. Yitik mal muamelesi görür. Yitik mallarda biliyorsunuz sahibi hiç ortaya çıkmaz bulunamazsa fakirlere tasadruğ edilir. Prensip olan budur. Biz buna dolayısıyla ne diyemiyoruz? Define adını, Kenz adını diğer adıyla Kenz adını kullanamıyoruz. Üçüncü tip. Gitti paracık, üzerinde... Tuğra varsa gitti paralar camiye başladı. Camiye başladı. <gülüyor> Senin camiye mi başka camiye mi Mesele değişir Şimdi takılmak için söylüyorum bir tanesi de Pratik hayat böyledir insan hiç kendine yontacak Şimdi diyorlar ki Birisi için sizin de tanıdığınız adını söylemiyorum Ya bırak o adamı diyor Adam diyor tarikat ehli bile değil Ben de takıldım şey olarak Tarikat ehli oldu, fenem tarikata geldi, onun tarikatı değil, o zaman ne diyeceksin dedim, o da adamını iyi seçsin dedi. Şimdi tarikat ehli olacak, bizden olacak, başkasından olunca olmaz sensör olarak, adamını iyi seçecek. Şimdi onun gibi bulunan mallar şunlar bunlar da cami olsun, camiden kim? Bizim cami olsun, yani yaklaşık gider. Şimdi İslami hazine dediğimiz define dediğimiz devinelere hükmü budur. Üçüncü bir ışık daha var, üzerinde hiçbir işaret yok. Kalıp olarak dökülmüş veya kapkacak. Bakıyorsun elmaslar var, zümrütler var, şunlar var, bunlar var. Üzerinde de herhangi mi, gayri mi diye işaret yok. Bunda ilim ehli ihtilaf etmişlerdir. Diğer ikisinde de yok. Bunda ne deniyor? Bu nevi hazinere bir kısmı diyorlar ki yitik bal hükmündedir. Aynı şey uygulanmalıdır. İhtiyaten bu da İslami definelere intikal etmelidir. Bir de diyorlar ki İslam toprakları fethedeli çok oldu. Herkes orasını burasını zaten deşip duruyor. Ortada Bizans'tan kalma, Asurlulardan, Etilerden, Firavunlardan, şuradan buradan kalma artık hazine kalmamıştır. Daha çok geriye kalan, daha çok hangisinden kalmıştır diye sorsak sonra kasırlardan kalma ihtimali Bundan işte bin yıl evvelden kalma ihtimalinden daha yüksektir. Buna binaen bu artık ne olur? İslami hazine muamelesi görmelidir diyorlar. Ama diğer ilim ehli diyorlar ki mezhepler nereden ortaya çıktı? bir başka soru Bakış açısı. Diyorlar ki Müslümanların fazla toprağa, para, hazine kıymetli eşya gömme adeti yoktur. Tarihte de öyledir. Yer altına Toprağa, bilinenlere de para gömme adeti, define gömme, kıymetli mücevher gömme adeti gayrimüslimlere ait bir adettir. Galiben onlardan olma ihtimali daha yüksektir. Zaman geçti aradan bin yıl uzun bir zaman dilimi geçti. Müslümanlardan öncesinden topraklarda hazine kalmamıştır tezide doğru değildir diyorlar. Niye? Bulduğumuz üzerinde cahiliyeti izi olan yani haç olan Bizans kralının Yunan bilinenlisinin izi olan defineler hala İslami bulduğumuzu göre kıyaslarsak çok daha fazla. İslami olan, üzerinde Besmele olan, Tuğra olan hazine bulamıyoruz. Hangi hazineyi bulsak Bizans'tan çıkıyor. Hangi hazineyi bulsak Asurlılardan, Babililerden çıkıyor. <gülüyor> Veya Firavun medeniyetinden geliyor. Bütün bunlardan da anlaşılıyor ki hala hazinelerde galip olan şey nedir? Cahiliye hazinesidir. Dolayısıyla bunun cahiliye hazinelerinden sayılması daha doğrudur diyorlar. Üçe ayrılıyor. İnceleyeceğiz. Hükmünü de özetle söyleyeceğiz. Şimdi yazıyorsunuz efendim. Anlaşıldığımı ümit ediyorum. 1- İslami defineler. Üzerinde ayet. kerime şahadet, Şehadet. Kerime-i iki tarafı da var. Bir, gerçi bir tarafı da olsa bizdendir ama iki tarafı da var. Resulullah'ın ismi. Yani sözü geçmişken söyleyeyim, sevindiğim için söylüyorum. Bir hafta evvel zannediyorum liseden bir grup çocuk teşekküre geldi. Gelirken de dediler ki bir kitap verilmiş ellerine. Herkes onu okuyor çarşırız içerisinde. Kitapta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin La ilahe illallah diyen Cennete girer sözünü esas kabul ederek, bilerek ikinci şıkkını söylemedi. Onun hedefi, la ilallah diyen herkesin ikinci yarıyı kabul etmese bile cennete gireceğini ispat edince gönderiliş gayesiyle buydu. Manasını vurgulayan, bunu daha işte yakıştırıklı kelimelere dökmeyen çalışan bir üslupla bir ibare okuyorlar. Lise çocukları kendi aralarında toplanıyorlar, kitabı okumamaya karar veriyorlar. Arkasından da aynı gün, aynı lisede bizim kitap dağıtılıyor. Çok seviniyorlar. Şimdi bu şuuru taşıdıkları için benim onlara teşekkür etmem lazım. Doğru olan bu. Yani bu belki belli oranda İmam Hatip'te yaşansa o bile teşekkürü hak eder. Ama bu normal bir lisede yaşanıyor. Tabii bunun yaşanması çocuklar açısından ne kadar takliri, teşekkürü hak ediyorsa öbür tarafına da Allah ıslah etsin Allah akıl insan kursak versin derler ya Anadolu'da ne alsın, akıl akıl kursak versin demekte de fayda var B böyle ibari al ben de sizden öğrendim zaten şimdi alıp da kitaptakını unutmuyoruz şimdi sayfanın resmini çekiyoruz cebimize koyuyoruz <gülüyor> ben de resmi var cebimde yani merkezde <gülüyor> böyle işi teknik ilerledi şimdi o yaz cennet cennet tabi resmini çektim ben de kitaptaki ifadelerin Evet, Biz İslam'a öyle yarı buçuk inanmayız. Bütünüyle inanırız. Bir yerde yine latife olsun diye söylüyorum. Yani semayı dönmeyi ben çok anlamam. Aleyhinde de konuşmuyorum ama neticede dön babam dön. Dönebildiğin kadar dön. Şimdi bana takılmak için ya hocam dediler yani Allah deyip dönüyor. Bunun nesi var dediler. Ben de takıldım. Biz Allah deyiz bir daha dönmeyiz dedim. O var. Şimdi şimdi o, onun gibi yani biz tamil inanıyoruz öyle yarı buçuk inanmayız yani olması gereken de odur iki durdu bitti bitme ne dedik tamam bitmedi bitmedi Müslüman idarecilerden Müslüman idarecilerden birinin arması mesela Osmanlıların biz Tuğra'yı biliyorsunuz ama arma deyince içinden ne arasan var mübarek. Kılıcından, kalkanından bilmem ne var ya onun gibi arması. İsmi Tuğrası bulunan defineler. İki Cahiliye defineleri Tamam. Aktar. Üzerinde haç resmi bulunan krallarından birinin resmi olan devletlerinin adı virgül alameti nakşedilen cahiliyeye ait sembollerden biri bulunan defineler Mesela paranın üzerinde at resmi var. Atın boynundan yukarısı adam. At geliyor, adam geliyor, at olarak devam ediyor. Biliyor musun? Yunan mitolojilerinde mü? Şimdi filmde nasıl başarıyorlarsa adamı ata iyi bond ediyorlar. Yani taktuk taktuk dört nala geliyor adam. Bir taraftan dört nala koşuyor, bir taraftan da ok atıyor. Hmm. Hmm. Üç. Üzerinde herhangi bir alamet olmayan defineler. Bunlar külçe altın, Virgül gümüş gibi kıymetli madenler olabileceği gibi elmas, yakut, zümrüt gibi kıymetli taşlar zinet eşyası veya kaplar kaseler de olabilir. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Yani Medain hazineleri, yani Kisra'nın hazineleri Medine-i Münevvere'ye, biliyorsunuz beşte biri getirilir. Medine-i Münevvere'ye getirildiğinde Meşcid'in ağlusu hazineleri almaya yetmemiştir. Sokaklara taşmıştır. Sokaklara moloz yığılır gibi hazine yığılmıştır. Mücevher yığılmıştır. Bir haftaya yakın dağıtımı devam etmiştir. Şimdi olsaydı biz onu beş dakikada hallederdik. Çok uğraşmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu an bu hazinelerin içerisinde Kisra'nın bilekliklerini görmüştür. Kisra o zaman iki dev imparatorluk vardı. Birisi Bizans, birisi Pers imparatorluğu idi. Pers imparatorluğu ile Bizans hemen hemen dengelidir. Zaman zaman o galip gelir. Zaman zaman Bizans galip gelir. Bir şey daha, Pers İmparatorluğu Bizans İmparatorluğundan daha köklüdür, daha eskidir. Bizans yokken de vardılar. Hani bu Yunanlılarla savaşlarından şundan bundan bahşeden bir sürü şeyler vardır. O nedir? Hep Persler. Ta İstanbul'a kadar gelebiliyorlar. Çanakkale'ye denize, Ege denizine kadar ulaşabiliyorlar. Hatta Peygamber Efendimiz yani İslamiyet başladıktan sonra Perslerle Bizans arasında bir savaş oluyor. Bu savaşta Persler Bizans'ı yeniyorlar. Süvari birlikleri boğaza kadar ulaşıyorlar. Yani bu boğazın dibine kadar geliyorlar. Yani o kadar güçlüler. Bizanslar öyle bir yenildi. Bizans'ta ehli kitap Hristiyan öyle bir yenildi ki bir daha asırlarca toplanamaz diyorlar. Ama Rum suresindeki ayet ne diyor? Birkaç yıl sonra Bizans onları yenecek diyor. Ve nitekim Bedir savaşında günü aynı günlerde biliyorsunuz Bizans Pers İmparatorluğunu yeniyor. Adanan haçlarını ve benzerileri geri alıyorlar. Şey olarak Yani çok güçlü bir devlet, sıradan bir devlet değil. O güçlü imparatorluk İslam'ın önünde parçalanmış, çökmüş, dağılmış ve hazineleri Medine-i Münevvere'ye gelmiştir. Birçok sahabi henüz hayattadır. Devir Hz. Ömer devridir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Kisra'nın bilekliklerini görünce, hazinelerin üzerinden atlıyor, varıp bileklikleri alıyor, kenara gelerek süraka buraya gel diyor. Süraka kim? Peygamber Efendimiz hicret ederken peşine düşen suarı. Efendimiz yanlarından ayrılırken ona ne diyor? Süraka diyor, bir gün gelir Bileğinde Kisra'nın bilekliklerini görmek ister misin diyor. Sürakan'ın buna verdiği cevap bilinmiyor. Ben tahminimi söylüyorum, yanılabilirim. Sürakan'ın bununla bir şey anladığını da zannetmiyorum. Niye? Peygamber Efe öz yurdundan gidiyor. Yanında kim var? Ebu Bekir var. Ebu Bekir'in arkasında amir var. İki Müslüman, Rasul'un yanında. Bir de yol rehberlere. Ordusu yok. Devleti yok. Silahları yok. O günün şartlarındaki zırhları yok, donatımları yok, hiçbir şeyleri yok. Kime? Sürakaya, peşlerine düşen süraka bir kişi o bile Peygamber Efendimiz'i gözüne kestirmiş, yakalamak istiyor. Tek başına. Bu durumda olan sürakaya Peygamber Efendimiz ayrılırken ne müjde veriyor veya ne vaat ediyor? Kisra'nın bilekliklerini vaat ediyor. Aklın hayalini mantığı normalde alacağı bir şey değil. Hazreti Ömer hadiseyi, Efendimizin vaadini bildiğini anlıyoruz. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin <gülüyor> halifesi olan Hazreti Ömer radıyallahu an bileklikleri alınca süraka buraya gel diyor ve bu bileklikleri sürakanın koluna o takmıştır. Bileklik diye tercüme edilmesi bilezik diye tercüme edilmesinden daha doğru Bilezik diye tercüme ediyorlar. Bu çok doğru değil. Yani pratik açıdan doğru değil. Şu yani sivar kelimesi bilezik manasına da geliyor. Ama daha ziyade niçin kullanılıyor burada? Hani kılaş dövüşürken iyi dikkat edin. Eski tarihi ya burada metal bir şey vardır bileği korumak için. Ya en azından bileğinde 10-15 santim meşin kalın meşinden bir koruma vardır. Bu kılıç düşürken, kılıç uçlarının alımı, çünkü burasıyla yaralanırsa kullanan eliniz o netice itibariyle kaybedersiniz. Buraları korumak için, koruma gayeli bileğe takılan şeylere denilir. Kisra'nın bileklikleri de mücevherlerle donalı, servet ifade eden bir bileklik. Onu alıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şeyin koluna takıyor. Süraka'nın koluna takıyor. Süraka İbn Malik adı. Dedesi Cüs'üm oldukça meşhur birisi. Dolayısıyla süraka bu bileklikler bileğine takılınca eminim yeniden o Peygamber Efendimiz'in peşine düştü. Atanın üç kere sürçtü. Sonunda özür dileyerek ayrıldığı, Ya Resulallah bir gün ben de kapınıza geleceğim biliyorum ne olur elime bir yazı verin dediği, ayrılırken Peygamber Efendimiz'in vaat ettiği o günleri hatırlamıştır. Ne olduğunu üzerinde düşünmüştür. Ama misal olarak söylüyor bu bileklikte o gün gelen hazinelerin çoğunda ve benzeri ne yoktu? Böyle bir damga ve benzeri yoktu. Böyle biliniyordu. Bazı insanların atları, Mısır'ın e, kralını, Mısır diyorum, Kıbrıs kralının bir oğlu varmış. Atının üzengisi, eğeri, ayak basılan yeri ve benzeri şeyler, dizginleri, her biri tam bir servetti diyorlar. Bu nevi şeyler var. Bütün bunların üzerinde. Herhangi bir dine mensup olduğuna dair herhangi bir iz yoktur. En son neyi dedik? Olabilir dedik. Bu nevi, şimdi şöyle yazıyorsunuz, bu nevi definelerin İslami definelerden mi yoksa Cahiliye, definelerinden mi sayılacağında ihtilaf vardır. Hanefi alimlerinin ekserisi. ve malikiler cahiliye cahiliye definesi sayılması görüşündedirler. Çünkü define gömmek Daha çok gayrimüslimlerin adetidir. Tamam daha derinliğine girmiyorum. Define aramak da hayalperestlerin adetidir. Kestirmeden zengin olacaklar. Definelerin hükmü. a İslami defineler bulunmuş mallar parantez içinde lukata buna lukata deriyor. lukata kapatıl hükmündedir Kısaca söyleyeyim, yani bulunmuş malın yapılacak şey nedir? Umumi yerlerde. İşte cami, meydan, insanların çok uğradığı yer ne varsa orada şöyle bir mal bulundu denilir, ev verilmez. Şöyle bir mal bulundu derler. Malın kendine ait olma ihtimali olanlar varsa, gerekirse günümüzde bu radyo veyahut da televizyon devreye girer, böyle bir mal bulunmuştur diye. Belki bunların ilanı yapıldı belli bir saat belli bir şey de olabilir. Bulundu denir. İnsanlar bu malı gerçekten gerçek vasıf ellerinde belge herhangi bir şeyi tarif edebiliyorsa bulundu mallarda nedir? Cüzdan benim diyorsa adam içinde kaç lira olduğunu bilecek. Kendine ait bir izbelli edecek. Şöyle bir cüzdan da diyecek ve benzeri. Bu bulunmuş mallarda ya tarif edecek ya kısaca kendine ait olduğunu belirten bir belge veya şahitle gelecek. Bulunursa sahibine iade edilir bu mallar. Bu şekilde bir yıl bekletilir. Bunların e, malde devlet hazinesinde ayrı bir bölümü var. Lukata mallar bölümü var. İlan ederiz, sahibi çıktı çıkmadı. Çık, çıkmadı ne olur? Kamu yararına kullanılır. Fakirlere de verilir. Bulan insan satılabilir gerektiğinde. Satılabilir ama bir yıldan sonra. işte satılıyor ama parası ne olacak? Parası işte fakire gidecek veya kamu yararına gidecek. Böyle olacak. ya. Evet, doğru olmaz gereken o. Çünkü malın hepsini bazen ne yapamazsın? Öylece kullanamazsın. Ne olur? Diyelim ki fakire vermeye gelmeyecek plazma televizyon. Fakir ne yapacak diyorsun ama herkesin evinde var. Kim kimse. Evet. Ha şey mi? Yani almak caiz tabii. Yani satılması caiz demek alınması caiz demektir. Demedim. Evet, evet. Ha, günümüzde mi? Yine, yani yine yine almak caiz. Çünkü yani sen dükkandan aldığın zaman da nereye gittiği belli değil. Ama yine yalnız şeylerde şimdiki hacizlerde bir şey var. Haciz sebebi meşru mu? Eğer haciz sebebi meşruysa haciz edilen malların a, satılması da alınması da meşrudur. Evet. Bazen haciz sebebi garip sebepler oluyor bu veya adaletsizlik oluyor. Evet. B Cahiliye definesinin hükmü bulunduğu yere göre değişir. Define, İslam topraklarında. Ve mübah arazilerde, artık mübah arazi niye deniyor biliyorsunuz. Bulunmuşsa, kale ve harabelerde ortaya çıkarılmışsa, İttifakla mübah mallardan sayılır. Cumhura göre Bulan cumhura Yani çoğunluğu ekseri Buyur. İttifakla mübah mallardan sayılır. Cumhura göre Bulan insan definenin beşte birini İslam devleti hazinesine verir. Beşte dördünü kendisi alır. Böyle olsaydı herkes verirdi. Şimdi beşte birini bile bulana vermiyorlar. Bulan da hepsini vermiyor. Böyle. Hüküm budur yalnız biliyorum. Define. İslam diyarında mülkiyet altındaki arazilerde bulunursa şimdi kimin olacak? <gülüyor> Ebu Hanife Ve İmam Muhammed'e göre böyle bir define o araziye İslam'da ilk sahip olanındır. İlk sahibi olan sahibul khutta deniyor buna. Şöyle demek. İlk sahibi olan kim? Yani devlet İslam bu arazi, İslam topraklarına girdiğinde oraya ilk Müslüman kim sahipse onundur. Gene de yani on tane geçse bile ilk sahibine. Şöyle deniyor. Sonradan satın yani bak sonradan satın alan insanlar. Bu toprakları ekim dikim bina yapımı şu bu için kısaca toprağa belli bir şeyle satın alınmış olur. Anlayış böyle. Tamam? Ama o ilk kendisine bu topraklık Müslüman'ına verilen bu topraklar artık senin diye dağıtılırken verilen insan altı ile üstüyle bütünüyle verilmiş olur. Satın alan gibi değildi. Satın alan fiyatı koyarken, satan fiyatı korkarken. Satın alanda fiyatı fiyata razı olurken niye razı olur? İçinde hazine var diye olmaz genellikle ne olur? O toprağın kullanımı, verimi, şunu bunu düşünerek o fiyat konur. Düşünce tarzı böyle esasen fıkha uygun. Ama ilk nedir? İlk verilen insan artık bu topraklar Müslüman toprakları oldu. Bu topraklar her şeyle senin manasına o insana verilir. Bu yüzden İslam'a bu topraklar kazanıldığında bu toprakların tapusu ilk defa kime verilmişse o insanın olur. O insan hayatta değilse mirasçılarının Devam eden mirasçıların olur dönüyor. Fıkhi derinlik açısından bakarsan çok ciddi bir bakışlardır. Bilinmiyorsa gelecek. Devam edelim. Evet. Ona ve mirasçılarına ulaşılamıyorsa ulaşılamıyorsa bilinen bilinen en eski malikinindir. Yani en eski arazi sahibinindir. Evet. Ebu Yusuf'a göre böyle bir define de mübahtır. Yani beşte dördü bulanındır. Ebu Yusuf da şöyle düşünüyor. O toprakların içinde define olduğu bilinse vermezler onu. <gülüyor> Dolayısıyla o, o topraklar normal toprak ilk verdiklerine de o toprakları normal toprak gözüyle bakarak veriyorlar. Eğer içinde define olunabilseydi tutur oradan alınırdı geriye kalanı verirleri de ifadesini kullanıyor. Evet. Bulan beşte dördünü alıyor. Kalan beşte bir devletin. Yani eski toprak yani hayır değil. Eski toprak de şey değil. Mübah mal olarak kabul ediliyor. Toprak sahibine verilmiyor. Bulan alıyor. Tabi yani toprağa izinsiz girme ayrı bir konu. E en en yok ilk sahibine bulanamıyorsa en eski bilinen malikine diyor. Yani bulan adam ona mı ha bulan adam ona verecek. Evet. Evet. Bulana mükafat verirse jewel deniyor buna. Verirse verir. Sen iyi, sokakta kayıp bir eşya bulsan <gülüyor> sana bir şey verir. ha onun gibi. Evet. <gülüyor> evet. evet. Zaten kıymetli eşya bulunca yani eşten para düşüren var mı? Para düşüren var mı diyorlar mı sonra ama ilan ettim deyip cebe sokuyorlarmış Öyle mi? Evet, define şimdi e, nasıl, nasıl, nasıl diyeyim? Yani esasen doğru olan nedir? Cami kapısında böyle bir şeyin bulunduğunu ilandır. Sahibi çıkmazsa daha sonra ma masrafını harcayabilirsin. Ama böyledir. Define küfür diyarında bulunmuşsa Hanefi ve Şafii alimlerine göre Bu define bulanındır. Bu define bulanındır. Define konusunda iştahlar kabardı. Küfür diyarında gayri birisinin Arazisinde bulunmuşsa, bak işte kadar düşüyor. Hanefi ve Şafi alimlerine göre bu ülkeye eman parantez içerisinde günümüzde vize vize deyince kapatın ile girilmişse gadr gayn harfiyle gadr sayılan Davranışta bulunulması doğru değildir. Yani defineyi arazi sahibine vermelidir. Razı olamadın ama böyle. Kaçaklı <gülüyor> Dur dur dur. <gülüyor> Bankara Deniz'e yakın mıydı? <gülüyor> evet. Şimdi gerisin geri geldik. Kader şu demek. Bir belde emanla giren insan şöyle giriyor manası taşır. Siz benim hukukuma riayet ettiğiniz sürece ben de sizin devlet hukukunuza uyacağım, riayet edeceğim demektir. Bizden birisi vize alarak ülkemize girdiyse de biz ona ne diyoruz? Sen bizim hukukumuza, kanunlarımıza ve benzeri uyduğun sürece biz senin can mal emniyetini koruyacağız, hukukuna riayet edeceğiz ve ettireceğiz diyoruz. Dolayısıyla bir başka ülkeye onların vizesiyle ema giren bir insan oradaki hukuklarına riayet etmek zorundadır. Bu İslami ahlakın da bir gereğidir. Bu yüzden Almanya, şuraya, buraya giden kardeşlerimizin belli bir hukuk çerçevesinde dikkat etmeleri gerekir. Bir çok defa yani gavur memleketidir, şudur budur diyoruz ama bunun bile bir ahlakı daha önce de söyledim. Savaşın bile kendine ait adam öldürmedir, katildir, cinayetin bir başka çeşididir öbür taraftan bakarsan ama kendine ait bir ahlakı, bir yapısı, bir dürüstlüğü vardır. Ve yıllar yılı biz bir ecdat olarak bu dürüstün izlerini gördük, izlerini yaşadık. Bizim tarihimize baktığınız zaman böyle karanlık lekeli tarihler göremiyorsunuz. Şu son son yıllarda yapılan hadiselere değil, 100 yılın, 200 yılın içerisinde bile yapılan hadiselere göz önüne getirin, Avrupa tepesinden tırnağına kadar kirlidir, bizi itham ediyorlar. Daha önce söyledim, basit bir rakamla 2. Dünya Savaşı'nda Hristiyan dünyanın birbirinden öldürdüğü adam rakamları, İnsan rakamı 35 milyon 60 milyon arasında değişiyor. En az verilen rakam 35 milyon, sayılamayan bir sürü insan var. Rakam 60 milyona kadar çıkıyor, insan katledildi 2. Dünya Savaşı'nda. Bunların çoğu kimde? Hristiyan'dı. Gündeme gelen kim? Yahudiler. Yahudilerden kaç kişi öldürüldü? Büyük ihtimalle 3,5 milyon. 35 rakamını alsam bile 3 milyon, 3,5 milyon 35'in onla biri. O 3,5 milyon devamlı konuşuluyor. Ama geriye kalan konuşulmuyor. Japonya'da atom bombalarıyla öldürülen insanların sayıları sadece orada insanlar 100 binler öldürülmedi. 100 binler de sonraki yıllarda nükleer radyasyon tesiriyle sakat kaldı. Bunlar hiç öldü, sakat kaldı, etti, gitti, huzur duymadı bütün bunlar hiç gündeme gelmiyor. Hayır hayırlısı diyelim. Ya bu, bu ve benzeri yani hadiseler var. Şimdi biz onun için yani savaşın da dahi dedi kendine ait bir ahlakı vardır. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethedeceği zaman yenileceğini anlayan Hristiyanlar kaçın diyorlar. Canını kaçan kurtarsın. Ta bir grup kaçarak neye kadar gidiyor? Kendi toprakları, İskenderiye bilmem nereye gidiyor, oralarda öldürüyorlar. Kendi dünyalarında öldürüyorlar. Niye kaçıyorlar? Niye şey yapıyorlar? Kendileri Kudüs'ü fethettiklerine taş üstünde taş bırakmadı, katlederler Müslümanlar da bize aynısını yapar zannediyorlar. Kaçamayıp kalanlar sonra şükrediyorlar. İyi ki kaçmamışız, adam gibi yaşıyoruz diye. Yani garip dünyanın şeyi bu. Böyle olmuştur. Şimdi gerisin geri geldik. Yani bir insan bakınız gittiğiniz küfür diyarına onlardan izin alarak, eman alarak, vize alarak girmiş ise gadir Ama mübah toprak, sahipsiz topraklarda da bulunmuşsa alıp geliyorsunuz. Bu olabiliyor. Şey gibi. Emansız girmişse ne demek kaçak girmişse senin cümle yazıyorsun. Evet emansız girmişse kendisine aittir. Kaçak girmenin faydası varmış, bak. Evet. Şimdi şu demek, düşman toprağına kaçak girmiş bir insan, onlara hiçbir söz vermemiştir. Yani malı da ganimettir normalde, şartlarda. O alıp gelebilir. İşin de şey değil, onlara böyle bir sadakat sözü, hükümlerine uyacak sözü vermemiştir. Girer, alır, gelir. Akıncılar bunu yaparlardı genellikle. Akıncıların vazifesi nedir? Zaman zaman dalış yapmak. Yani şu Hocam biz gördük yanımızda kaçak biri var Ben alamam sen al dese ona mesela Fener fikir değil İki hırsız tarlaya girmişler Tarla da karşıdan evden görünüyor diye öyle yapmışlar Görünüyor ama mesafe uzak Tarla sahibi gelinceye kadar bunlar zaten kaçarlar Ama tarla sahibi bunları görmüş Bir hırsızlardan biri öbürünün sırtını almış Sırttaki hırsız, bostanı yakalayıp yakalayıp torbaya dolduruyor. Sonra kenara çıkarıp bırakıyorlar. Sonra ikinci torbayla gidiyorlar. Yeniden koparıp koparıp getiriyorlar. Kenarda biriktiriyorlar. Sonra kenardan ikisi birden alıp kaçıyorlar. Mahkemeye vermiş tabii bahçe sahibi bunları. Görmüş tanımış. Mahkemede yemin tabii ortada delil yok. Başkası yok. Şahit yok. Bunları yemine çağırmışlar. Bir tanesi yemin ediyor. Hakim de ediyor? Vallahi billahi. Allah şahit değil. Ben bunun tarlasını adam bile atmadım. İkincisi yemin ediyor. Yani sırtında taşan hakim bey vallahi billahi tek bir karpuzuna kavununla bile el uzatmadım. Şimdi adamlar, Bu Beşer değil mi? Yolunu buluyor. Yani onları da ben alamıyorum sen al. Olur mu? Olur mu? Al. Böyledir. Tamam. Noktaladık. Definelere sahiplendik. Böyledir. Şimdi şu başlığı atıyorsunuz. Denizlerdeki mübahlar. Mübah mallar. Denizde, denizlerdeki mübah mallar. Şimdi karayı bitirdik. Denizin diplerine dalıyoruz efendim. Rabbimiz dağları ovaları Ormanları, kırları, sayısız nimetlerle doldurduğu gibi denizleri de doldurmuştur. Tabi çölleri söylemedim ama çöllerin altı bizden daha zengin. Yani üstünde gumlar var ama altına bakıyorsun çok daha zerimli, çok daha zengin. Bir de biz bir şey daha. Ormanları görüyoruz, yeşillikleri, vadileri görüyoruz. İnanın o vadilerden çok daha fazlası, çok daha yeşilliği, çok daha garip bir dünya denizin altında var. Ne kadar değişik varlık var, ne kadar büyük zenginlik var aklınız, hayaliniz durur. Denizin altında açığa çıkmış madenler var. Denizin altında suyun soğukluğuna rağmen kıpkızıl akan lavlar da var. Bir müddet sonra sönüyor ama o kızıllık suyu da bastırıyor. Hatta fokurt atıyor. Denizin altındaki yoluna, yoluna devam ediyor. Denizin altında normal dağ tersine çevirsen normaller dağlardan çok daha yüksek çukurlar var. Tersine en çok şey olarak. Deniz apayrı bir dünya. Şimdi oraya yazarsanız memnun olurum. Nahl suresinin 14. ayeti. Bu ayeti siz Kur'an-ı Kerim'den yazın, iyi edersiniz. Misal olarak söyleyeyim. Bunun gibi çok ayet var. Yani denizle ilgili de ayrıca çok ayet var ama ben bir iki tanesini okuyacağım. Huve'llezî sahhara'l-bahra betekuru minhu lahman tariyya. Denizleri sizin emrinize veren odur ondan tazecik etler yiyiniz diye. Burada et diye kastedilen ne? balık şüphesiz. Dolayısıyla balık etine et denir. Anlaşıldı ama biz de et deyince kırmızı et anlaşılır. Bu örfün tesiridir. Ve tastahricu minhu hilyeten Siz onlardan o denizlerden Takınmak için, giyinmek için nice mücevherler çıkarırsınız. İnci, sedef, daha başkaları da var. Mercanlar ve benzeri. Ve teral fulkeh, mevâhira fîhî. O denizlerde dağlar gibi gemiler görürsünüz. O günkü gemiler gene Dağlar gibi değildi. Bugünküler hepten dağlar gibi. Daha büyüğü de var bilmiyorum ama ben bir uçak gemisi gezmiştim. 330 mu? 340 metre boyunda. Yani 3 futbol sahasını birbirine ekleyeceksin. Öyle bir gemi. İçerisinde dünya kadar uçak, dünya kadar helikopter ve içerisinde deniz harp akademisi vardı. Yani onun içinde ders görüyorlar. Onun içerisinde yapıyorlar. Terimse çıktıkları zaman orada orada çıkıyorlar. Bundan daha büyükleri var. Yani içerisinde yüzme havuzuyla, onların lokantalarıyla, salonlarıyla, bilmem neleriyle bir dünya insanı taşıyanlar var. Tamam? Onlarda da dağ gibi gemiler görsünüz. "Veri <gülüyor> teb ta fadlihi." Cenab-ı Allah'ın fazlından istifade için o gemiler ne yaparlar? Ülkelerden ülkelere giderler, gelirler. وَلَعَلَّكُمْ teşkurun. Ümit edilir ki, şükredenlerden olursunuz. Burada denizdeki nimet, denizin kendi taşıdıkları nimet, içindeki nimetler ve denizin taşıma gücünün nimeti kastediliyor. Denizin taşıma gücü olmasaydı o gemiler yüzmezdi. Bir gemiyi düşünün, ağırlığını düşünün, büyüklüğünü düşünün. O gemiyi siz karata yürütmeye kalksanız yollarınızın bugünkünün 20 katı büyüklüğünde olması gerekirdi. Şöyle, halbuki denizde yol eşmeye de deşmiğe de lüzum yok. Deniz düz. Hani köylünün bir tanesi İzmir'e gelmiş. İzmir millet zanneder ki sahil olunca düz bir şehirdir. Tepe tepe, tepe bakmış hele de Kadife kale oralarının çoğu merdiven sokakları merdiven sokak. Merdivenle çıkıyorsunuz. Köye dönünce İzmir'i anlatıyormuş. Şehir şehir deyip bir şey zannetmeyin. Her tarafı dağ tepe. Adam gibi bir yer varmış. Orayı da su basmış demiş. Şimdi o, o, onun gibi. Oradaki sular düz. Orada gemiler yüzüyor. Gemiler uzaklaşıp gidiyor. Tonlarca yükü hiçbir kara taşıdığının deniz taşıdığı kadar taşıma gücü yoktur. Tonlarca yükü alıyor ülkeler aşıyor, başka ülkelere götürüyor. Cenab-ı Allah o taşıma gücü sayesinde neler yapıyor? Senin kaldıramayacağın bir gemi iki metrelik bir dalga geliyor, kaldırıp kaldırıp indiriyor. Yani neticede su bu. Kaldırıp kaldırıp yeniden indiriyor. Bilmiyorum, Körfezleri, Süveyş kanalında o yok da, Panama kanalında, bazı kanallarda, başka kanallarda da var. Gemiler bir yerden öbür yere Suyun taşıma gücü sayesinde kaldırılarak geçirilir. Yani bütünüyle açamıyorsunuz. Zaten açmak şey doğru da değil. Yani Pasifik okyanusu ile Atlas okyanusunun arasında düz bir kanal açsanız su deli gibi Pasifik'ten Atlantik'e doğru akar. Niye? Fiilen Pasifik okyanusu Atlas okyanusundan daha yüksek. Nasıl olduğu da çok anlaşılmıyor. Daha yüksek, bayağıca yüksek hem. Karadeniz Akdeniz'den yüksektir. O yüzden üstten akar. Ama birleşik kap fiziki açıdan mümkün değil. Olmaması lazım. İki taraf bir de alt taraftan da birleşik. Aka aka iki tarafın suyunun dengeleşmesi lazım. Olmuyor işte. Dengeleşmiyor. Uymuyor. Su durmadan hızla bu tarafa akar. Bu sefer terse gidecek. Gemi gitmez. Öbür taraftan beriye gelen de o sürükler. Oraya buraya çarpar. Ayrı. Oradaki geçiş nasıl? Geminiz varıyor. Bir havuza giriyor. Havuzun kapıları kapanıyor, içeriye su pompalanıyor, senin gemiyi kaldırıyor. Nereye? ikinci havuzun hizasına. Öbür havuzun kapağı açınıyor, gemi bu havuzdan o havuza geçiyor. Sonra geminin kapağı kapanıyor, bu havuz yeniden aşağı iniyor, suyu boşaltılarak. O şekilde basamak basamak gidiyor, basamak olarak öbür denize iniyor. Kanal İstanbul'da, Kanal, Kanal İstanbul'da bu pek büyük ihtimalle düz olacak. Bu masrafla da bir şey. 2-3 gün evvel gene gördüm. Daha başka yerde de, ya biraz daha küçük, Panama kanalı büyük. Panama kanalı daha da büyük, ikinci bir yerde açmak istiyorlar. Çünkü Panama kanalı olmasa, gemi ta Güney Amerika'yı dolaşıyor, arkaya öyle gitmek zorunda. Yani mesafeyi ne kadar düşündüğünüz siz düşünün. Yani Meksika körfezinden San Francisco bir gemi gitmek istese ne olacak? Ta alttan dolaşması lazım. Hele de Kanaya Alaska'ya falan gitmeye kalsa tamamen yandı. Bu önemlidir yani şu şey olarak ama o kaldırma gücü asadike senin kaldıramadığın şeyini içeriye su pompalıyorsun. O su kaldırıyor dev bir gemi bu havuzdan öbür havuza rahatça geçiyor sonra yola devam ediyor. Yani müthiş bir güç yani esasen. Bu da ayı apayrı bir nimet. Bir tanesi bu bu neydi? Nahl suresinin 14. ayetiydi. Maide suresinin 96. ayetinde de şöyle diyor. Ohillelekum saydul bahri Deniz avı size helal kılındı. Mutaamuhu yiyeceği meta'allekum sizin için bir metadır. Geçimin kaynağıdır. Velid seyyaratı gelip geçen yolcular içinde. Geçim kaynağıdır. Burada birinci de ne dedi? Saydül bahri deniz avı dedi. Ama arkasından yiyeceği dedi. Vav geliyor ataf yapıyorsa yiyecek denizden ondan farklı bir şeydir. Acaba neyi kastetti? Farklı nedir diye? İlim ehli tabii tefsirinde var. Ben kısaca dokunayım. Diyorlar ki Şafii'lere göre kolay. Yani avlanan hayvanlar var. Bir de avlanma kolay tutulan hayvanlar, diğer yiyecek denizden elde edilen yiyecekler. Deniz yosunu da bunun içerisine dahil. Nedir? Onlar da taamuhudur. Yani denizden yiyeceklerdir. Tabi öbür türlü hanefiler denizden biter balık yerek denince onlar da diyorlar ki yosun bunun içerisine girer ama bir şey daha girer. Nedir? Senin avladığın var bir de denizin sana verdiği var. Ne gibi? Kenara attığı balıklar gibi. Eskiden hamsi mevsiminde dalga gelir bir vururdu dalga geri çekildiğinde hamsiler sahilde gumlarda oynamaya başlarlardı. Millet sepet koşturur, yakaladıklarını sepetin içerisinde. Bu av değil işte, bu nedir? Bu denizin sana ikramıdır, ta'amuhu bu diyorlar. Veyahut da Ebu Ubeyde Cerrah'la seriyesine olduğu gibi denizin karına bir balina vurmuş, onlar da kamp kurmuşlar, balinayı bir güzel yemişler. Bu ve benzerine de yiyecek diye kastedilendir diyorlar. Kısaca içerisinde av da taşıyor. Hem de ne kadar taşıyor, dünya kadar taşıyor. Şimdi şöyle diyorsun bunlarda su altındaki bütün mallar parantez içinde ince mercan av hayvanları. Sedef, nokta nokta, kapatın, mübahtır. Şimdi, tabii bir şey daha var. Bir insan, demin dedik ya, denizde bir gemi battı. Hazine de vardı içinde. Hazine de battı. Denizden bir hazine çıkartsanız diyelim ki 500 metre derinlikten hazine çıkarttınız. Bu Bizans hazinesi de olabilir. Osmanlı hazinesi de olabilir. Başka hazine de olabilir. Bu hazine çıkaranındır. Anlaşıldı? Üzerinde İslami motif de olsa çıkaranındır. Neden pekala çıkaranındır? Çünkü deniz Galebe çalınamayan bir güçtür. Denizin 200-300-400 metre hani görünen şey değil. 10-25'er takatında olan yer değil. Oraya inilirse oradan bulunan sahibine iade edilmez. Doğru ama nedir gidiyorsun? Denizin derinliklerine inmişse bir şey, beşerin kolay donanım olmadan çıkaramayacağı bir şeyse artık çıkaran insan alır. Düşman istila etmiş de ele geçirmiş gibi kabul edilir. Denizin gücüne, beşer gücü yetiştirilemez Denizin yuttuğu şey artık şahıs mülkiyetinden çıkar. Ona denizden 500 metre derinlikten çıkarmış sen ele geçirmişsen İslam hukukuna göre artık senin olur. Demin bir şey daha söylemeyi belki detayları var detaylarına inemiyoruz bir de bu sayede İslam fıkhının nerelere kadar uzandığını nelerden bahsettiğini gördüğünüzü ümit ediyorum. Deminki diyelim düşman topraklarına gittik. Orada bir hazine bulduk. O hazinede de ne var? Üzerinde tuğra var. Bu yitik mal değil ama. İslam topraklarında bulsaydı yitik maldı. Ona ona verecektik. Düşman topraklarında bulduk. Düşman demek ki Müslümanlardan almış. Oraya götürmüş. Orada gömmüş etmiş gitmiş. Müslümanın mülkiyetinden çıkmıştır. Biz onu oradan gerisin geri getirirsek artık ganimet gibidir. Beşte de birini devlete verir. Beşte de dördünü biz alırız. Artık o onu kaybeden insanın malı değildir. Denizin dibi de budur. Anlaşıldı. Malı mülkiyetten çıkarır. Oldukça önemlidir. Fayda e, var. Şöyle diyorsunuz. E, i̇nne kahral ma'i yemne ve kahra gayrihiydi bir kaide var. Yani nasıl Türkçeleştirilen. Şöyle yazın isterseniz. Denizin gücü başka güçleri önleyicidir. Veya denizin derinlikleri şahısların mülke takmını önler. <gülüyor> Deniz altında bulunan mallar bunlar kaydeydi. Bu deminki söylediklerim kaydeydi inne qaral ma'i lem yirit kahrun diye kaideler var şey olarak. Deniz altında bulunan mallar kıymet ifade ediyorsa nasıl olursa olsun oradan çıkarıp koruma altına alınınca çıkaran insanın mülkiyetine girer. Deniz dibinde durdukça mübahmanlardan sayılır. Anlaşılan mübah mallardan sayılır. Onun için de, denize saatini düşürdün gitti. Evet. Tabi üzücü bir şey daha var. Yani biz denizde İstanbul iç içe yaşıyor. Ama denizde bir çocuk suya düşüyor. Atlayıp kurtaracak derecede yüzme bilen insanımız yok. Bu hiç güzel bir şey değil. Yani onun için anne çocuklarınızı yetiştirirken gerçi İstanbul'dan hareket etmekte de kolay değil ama kabiliyeti yüksek gençler olarak yetiştirin. Yani yüzme başkasından daha iyi yüzmeli, daha iyi hareket etmeli, daha becerikli olmalı, beceri kabiliyeti yüksek olmalıdır. Bir çocukları eve hapsede ede, çocuklar da bilgisayar oyununa düşe düşe şimdi savaşacaksa bilgisayarla savaşıyor. Top oyununda düğmelerle oynuyor. Bütün işleri halter kaldıracaksa, ok atacaksa bile şey var. Sonunda düğme var. Onu, onu ne yapıyor? O öyle atıyor. <gülüyor> ee, <evet. gülüyor> Resmini çekiyorlar. Yani hesap onu e, hemen e, haber ajanslarına pazarlamak oluyor. İstanbul kanalının proje ilanı vardı ya, benim hiç aklıma bile gelmez. Oturmuşlar, bizim çocukları, oturmuşlar, kanalın adını bekliyorlar kanalın adını ilan edecek başbakan onlarda hemen o adla bir site açacaklar. Yarış var. Yani şu olarak, yarışı ilk önce o giriyor ama Avrupa'dan internete ulaşım daha hızlı olduğu için Avrupa'dan birisi bunu geçip alıyor. Çok önemli. Daha sonra o sitenin yani ad koydukları sitenin adını 50 bin dolara satıyorlar. İstanbul Kanal diye bir site açıyor. Dolayısıyla 50 bin dolara satıyor. Bu ve benzeri. Onu, o konularda başarılılar. Yani millet fena değil. Ama iş öbür tarafa gelince yok. Benim şey var ya Aslı Saadet'te ve Günümüzde Çocuklar diye bir kitap var. Efendimizin çocuklarla olan hatıralarını gündeme getiriyor. Bir yere girdim. Orada dedi ki hocam biraz da memur yani günümüzdeki çocuklar bölümü okunuyor elimde de. Günümüzdeki çocukları nasıl felaket değil mi dedi. Ne kadar çok şey biliyorlar dedim. Çok şey biliyorlar. Arabaları biliyorlar. Modellerini biliyorlar, bilgisayarları biliyorlar, bilgisayar çeşitlerini biliyorlar, telefon çeşitlerini biliyorlar. Ben hala cebimdeki telefonun bile ne marka olduğunu bilmem. Şeyini şunu biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Oyunlarda kimlerden çıkar, nasıl öldürülür, nasıl puan alırlar, ikinci merhaleye nasıl geçilir falan filan onları biliyorlar. Ama dedim ağaca çıkmayı bilmiyorlar. Hepsi pata pata da Eline bir bıçak versen bıçağı kullanmayı bilmiyorlar, parmaklarını kesiyorlar zaten anne ellerinde bıçak görse zaten baştan telaşlanıyor. Çocuklarımız hayatın şeyini kuzularla koşmayı unuttular. Bilmiyorlar. Burada son olarak söyleyeceğim bir şey daha var. Tabii denizde bulunan mallar memattır doğru. Ama şimdi biliyorsunuz deliklerde balık denizlerde balık çiftlikleri türedi. Denizin bir bölgesinde ne var? Yuvarlak bir halka görüyorsunuz. Gerisi suyun altında. Suyun altında kocaman bir ağ var. İçerisinde balıklar var. Balıklar oradan çıkamıyor. Oraya zaman zaman varıp yemliyorlar. Alık, balıklar o ağın içerisinde olduğu sürece o ağ sahibinin diğer adıyla çiftlik sahibinin mülküdür. Çünkü serbest dolaşamıyor. Ağ kaldırsa kendinin oluyor. Ama bir balık o ağdan kaçsa, diyelim ki zıpladı öbür tarafa düştü, açık düştü artık onun mülkü olmaktan çıkar. Tamam o ağın içerisinde balık çiftliklerinin olduğu sürece nedir? Çiftlik sahibine ait sayılır, serbest hayvan konumunda değildir. Yani deniz içinde olması demek bu konu, bu da herkese mübah demek manasına gelmez. Yine bunun gibi deniz içerisinde havuzcuklar yapılarak içerisinde e, midyeler, midyelerin içerisinde, istiridyelerin içerisinde inci oluşturulmaya başlandı. Onlar da sahibi sayılırlar. Şimdi istiridyeleri de kazıklamaya başladık. Nasıl arıya şeker emdirip de suni bal ürettiriyorlarsa, arıya da sahtekarlık öğrettilerse, aynı şekilde istiridiyelere de öğrettiler. O hayvan normalde inciyi nasıl yapıyor? Gözeneklerinden giren incik kumlar var. Yani gözün zor gördüğü kumcuklar var. Daha irisi giremiyor içerisine. Onlar giriyor, hayvan içe işte su emerken bir de bu kumlarda dolaşıyor daha çok ya, oradan emiyor. Diğer suları atıyor ama o incecik tozlar atılamıyor. Onları zararsız hale getirme için hayvan Cenab-ı Allah ona öyle bir şey bahsediyor. Bir salgı salgılıyor. Onları salgının içerisine alarak hapsediyor. Vücudunu zararsız koruyor. Bu giderek büyüye büyüye büyüye ince oluyor. Tamam inci bu demek. Hayvanın kendini korumak için salgılayarak salgıdığı salgıyla içerisine girerek incecik kumlardan oluşan yuvarlığa inci denir. Pekala yani bunun sahtekarlık denesinde şurasında hayvanı havuza koyuyorlar. Düzenli olarak giderek ile içerisine gum püskürtüyorlar. Hayvan da içerisine giren bu gumu tesirsiz hale getirmek için zavallı salgı salgılıyor. Onlar düzenli bunu öyle nizami yapıyorlar ki inciler hep aynı büyüklükte oluyor. Yoksa normalde inciler aynı büyüklükte olmalılar. Bu ve benzeri yani kısaca yani bu havuzlardaki ıstıridye, e, midyeler ve benzerler de nedir? Artık eee mübah mallardan sayılır. Ya şöyle birkaç şey kaldı ama bu mübah malları tamamlayalım. Haftaya da cina, ceza hukukuna girelim istiyorum. Mübah mallarla ilgili hükümler diyorsunuz orada. Mübah mallarla ilgili işlemediklerimiz de var. Bilesiniz ama bu kadarı yeter. Mübah, mallar, mübah malların mülkiyet altına girmesi için niyet önemlidir. sahiplenmek için kestiğiniz ot ve odun sizin olur. Bölgeyi nehir kıyısına Temizlemek için kestikleriniz şahıs mülke, mü, mülkünüze diyelim şahıs edelim, mülkünüze girmez. Yani bir insan gittiniz hayvanınızı ot almak istiyorsunuz. ettiğiniz ettiniz yüktünüz, bir araya toplasın o sizindir. Ama ne yaptınız? Ne yaptınız? Nehir kenarından yürümek için, yol açmak için otları biçtiniz şey olarak. O girmez, sizin mülkiyetinize girmez. Dolay, dolayısıyla ne olur? O artık bir başkası gelip onu alabilir. Aynı şekilde belli bir bölgeyi, belli bir bölgeyi temizlemek için meydana yaptığınız şeyler nedir? Yine e, temizlemedir, odunlar kenara kesilmiş, konulmuş olan odunlar ve benzerleri nedir? E, hala mübahtır. Hala şahıs mülkiyetine girmemiş olurlar. Ormanda yol açmak için ağaç kestiniz, odunları kestiniz, dikenleri kestiniz, çalıları kestiniz. Onlar sizin olmaz. Onun için diye. Bir geyik kaçtı geldi sizin ağılınıza girdi. Henüz sizin olmaz. Anlaşıldı? Bir kuş geldi. Tam yenen kuşlardan, güzel kuşlardan bir tanesi sizin evin yakındaki ağaca yuva yaptı. O sizin olmaz. Ama siz bir yuva hazırladınız. Önüne yemler koydunuz. Kuş gelerek o yuvaya girdi. Siz de kapatsanız o sizin olur. Yani arada fark var. Anlaşıldı. Niyet o açıdan önemlidir. Mübah eşyalardan... Herkesin faydalanma hakkı vardır. Ancak bu hak başkalarına zarar vermeme Prensibiyle sınırlıdır. Yani parkı, bahçeyi, yolu, ormanı her şeyi kullanabilirsin ama kamuya zarar veremezsin. Bulunduğun çevreye zarar veremezsin. Oraya ben geçtim başkası geçse ne olur geçmese olur. Ben burada oturdum otursa ne olur oturmasa ne olur. Ben bu çiçeği alıp koparıp evime götüreyim ve ben dediği gibi şey doğru değildir. Yani ayıklama, seyrekleştirme veya zarar vermeyecekse oradan alıp dikme falan olabilir. Ama nedir? Bununla genel prensip nedir? Başkasına ve kamuya zarar vermeme ana prensibi vardır. Bu her şeyde var. Şöyle belediyenin diktiği alıp Şöyle diyeyim. E, alıp götürle yani e, seyrekleştirme mana bazen çok sık olur. Yani... Bahçenin dilinden anlayan varsa hangisi sıktır, hangi bu alıp götürebilir. Ama senin dediğin daha az ya da e, laleler olup geçince soğanlarını götürüyorlar. Yani çok e, yine de çok doğru değil. E, şöyle diyeyim, tek bir iki üç zarar vermeyecek gibi çünkü yayılması mümkündür. Korunması da mümkündür. E, biraz ölçülü olmak lazım. Yani hepten e, alamazlar diyemiyorum ama hepten alınması da bu sefer ortada şey, lale kalmıyor. Bu açıdan doğru değil. Evet. Mübah eşyalardan faydalanılırken başkalarının faydalanma hakkını engelleme caiz değildir. Ancak sıraya ve belli prensiplere uygun olarak yapılması İslami açıdan da uygundur. Mübah mallardan mübah mallardan hem faydalanmada hem de almada öncelik hakkı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim henüz bir Müslümanın Elinin ulaşmadığı mala önceden ulaşırsa o mal ona ait olur. Buyurur. Bu şeriftir. Tamam. Öncelik hakkını riayet etmekte fayda vardır. Yani ki önce kim geldiyse önce suyu o alır. Önce kim vardı bir ağacın dibine oturduysa piknik için orası artık onlarındır. Hatta Peygamber Efendimiz biliyorsun Mine'ye geldiğinde Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki Ya Resulallah size burada bir gölgelik yapalım mı diyorlar. Hayır diyor. Yani gölgelik burası bana aittir manasına geldiği için Efendimiz gölgeliğe bile razı olmuyor. Millet böyle yapardı yani. Mine kim önce gelir de devesini çöktürürse orası ona aittir diyor. Yani şahıs mülkiyetine giremeyeceğini söylüyor. Yani kim geldi buraya? Bugün ben geldim deveyi çöktürdüm. Burada konakladım. Bugün ben konaklarım. Devamlılık ifade eden yani sökülebilecek gölgelendirme olur ama devamlılık ifade edecek bir gölgelemeye razı olmuyor Peygamber Efendimiz. Evet. Şimdi bir de şu var yani üzerine yazmayın da üzerine düşünelim sadece zihnimizden geçme demeyin ben odun toplayacaktım ormana gideceğim odun edeceğim tamam odun bahmal, sahipsiz kestiğim yığdığım odun benim Tamam? bunun için işçi tuttum pekala işçi açısından da bu mübahmal kesilen odun işçinin mi olur ben onu kiraladığım için benim mi olur Üzerinde düşünülmesi lazım değil mi? Yani no normalde adam tuttum beraber balık tutuyoruz. Tutulan balıklar adamın mı? Ben onları kiraladım diye benim mi? Çünkü mübahmalı malı kim ele geçirse onun. Şimdi kıyasa bakacak olursak nedir? mübahmalı ele kim geçirdiyse kestane toplamaya gittik kestaneler toplayanındır. Burada istihsanen insanlar adam kendi ihtiyacı yoktur işçinin. Ve benzeri ama ona yevmiye parayla çalışma ihtiyacı var. Dolayısıyla ben onu kiralıyorum. Bir gün akşama kadar bana odun topluyor. Veya bir gün akşama kadar benim için kestane topluyor ve benzeri ediyor. Ben de ücretlerini veriyorum. Bu kıyasa göre caiz değildir. Kıyasa göre nedir? Topladığı kestane toplu, Odun onundur. İstihsan deniyor ya. Paylaşmıştık ya. İstihsana göre caizdir. Çünkü bu fiilen yapılıyor. İnsanlar bundan karşılıklı. Onun ona ihtiyacı var. Onun ihtiyacı istihsanın caizdir bu bu bu ve benzeri gibi. Başka hükümler var. Bununla ilgili av hayvanları ilgili hükümler var. Sulama haklarıyla ilgili hükümler var. Dünya kadar hükümler var. Ölü toprakların ihyası ile ilgili hükümler var. Var var var da var, var. Burada durduk efendim. Gerisini de hep kitaptan öğren. Yani sadece şu, ölü topraklarda bir sınır çizilir. Yani ilk önce ben burayı ihya etmek istiyorum diye bu bir haktır. İhya değildir. Dolayısıyla haklar intikal etmezler sonraki nesiller ama müminler birbirlerinin öncelik hakkına riayet etmelidirler. Nasip olursa haftaya inşallah ceza hukukuna intikal edeceğiz efendim. Çünkü ceza vermeden olmaz. Bu millet akıllandı. Evet. Ceza karşılık demektir. İyi de. Ceza ki Allahu hayran diye sana dua ederler. Birisi ona Allah cezanı versin diye tercüme kavga çıkar. Evet, buyurun, buyurun.